Bugünden sonra bizden menfaat göremezsin. Gavs-ı Hizani Hazretlerine, ''İntisab etmeden Kamil velillerin sohbetlerine katılmak faydalı olur mu?'' diye sormuşlar. Mübarek bu soruya, ''Asıl maksat meydana gelmiş sayılmaz.'' buyurmuş. ''Mürşitten başka bir insandan bir şeyler beklememek lazımdır. Ben Muhyiddin Sahra Hazretlerinin yanındayken, Muhammed Gavs-ı Meşhedi adıyla meşhur olan türbeyi ziyaret ederdim. Yine bir gün onu ziyaret ederken manevi bir hal zuhur etti. Ziyaretimi yapmış, türbeden dönmüş bulunuyordum. Muhyiddin Sahra Hazretleri, ''Nereye gitmiştin?'' diye sordu. Ben de, ''Türbeye gittim.'' dedim. Bana, ''Artık bugünden sonra bizden menfaat göremezsin.'' dedi. Gavs-ı Hizani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Bir mürit, Nafile amelleri mürşidinden izin almadan yapmasın. Gerçek faydayı bulmaz. Eğer kamil bir mürşid bulmaz ise yapsın, istifade etsin.